Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in efendim hatırlayacaksınız zaten üzerinden ancak 24 saat geçti ee, Ahkaf suresinin 15. ayet kelimesinde Rabbimiz bu ihsan mertebesindeki e, insanların Cenab-ı Hak'tan istediği üç konuyu bize hatırlatmıştı. Bu çok e, manidardır arkadaşlar. E, şimdi düşünün Allah'tan ne isteyeceksiniz? Yani hadi iste dendiğinde değil mi? Herkes bir şey ister. E, önce şurasını söyleyeyim. İşte aman sadece dünyalık istemeyelim veya işte dünyalık istemeyelim. Arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan her şey istenir. Her şey. Çünkü bizim ahiretimiz de dünyamıza bağlıdır. Yani karnımız açsa, yiyecek yokmamız yoksa gerçi azizler onun da öyle olmadığını bize gösteriyorlar. Yani açken de ibadet edileceğini, işte her şey kötü durumdayken de, evin yıkılmışken de, bütün aileni kaybetmişken de, şehit vermişken de, tependen bombalar yağarken de Allah'a küsülmeyeceğini ya hala bu olaydan sonra işte işlerim şöyle ters gitti de şöyle mutsuz oldum da... ...hayatta başıma şunlar geldi de ben de artık inancımı kaybettim diyenler... ...ne kadar egoist, ne kadar bencil, ne kadar ben merkezli olduklarını e, görsünler. İnanın biz böyle e, yani tabii ki asla ve kata iyi ki oldu demiyoruz böyle bir şey için ama... ...hani bu derecede Allah'a teslim olmuş... Bu derecede Rabbinden razı, imanıyla barışık, inancıyla barışık insanları anlatma ihtiyacı duyduğumuzda hep geçmişten, sahabeden işte önceki kavimlerden, o peygamberlerin kıssalarından falan örnekler verirdik. Bakın şimdi gözümüzün önünde yani bu mümkün yani arkadaşlar bu mümkün ee, onu bize gösteriyor Rabbimiz. E, fakat biz Rabbimizden asla böyle büyük imtihanlar dilemeyiz yani bakın neredeyse Kürtlere sarılmış olarak şurayı şuradaki sıcaklığı bile beğenmeyip hani e, böyle oturuyoruz arabalarla geliyoruz kimimiz efendim arabamız olmasa da işte imkanlar var ulaşıyoruz evimizden çıkıyoruz hiçbir korku taşımıyoruz yani buraya ulaşabilecek miyiz giderken ölür müyüz geldiğimizde evdekileri sağ bulur muyuz bir korku taşımıyoruz Allah yani buna rağmen işte ne bileyim işte birisi bir şey yapmış da bize yan göze bakmış da işte bizi üzmüş de şöyle demiş de diye dünyamız kararıyor. Ee, onun için arkadaşlar biz zayıfız yani. Zayıfız. Bu bakımdan zayıf insanların Cenab-ı Hak'tan her şeyi istemesi lazım yani. Ee, biz sadece ahireti isteyemeyiz. Çünkü biz dünyada bir terslik olsa e, Allah korusun yani inancımızı bile kaybederiz belki Allah korusun. Onun için her şey istenir allah Teala'dan fakat Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri şimdi şöyle hatırlatalım tekrar bu kitapı kim söyledi arkadaşlar bu kitapta konuşan kim? Allah Rabbimiz. Rabbimiz bizim ağzımızdan dua ediyor kendine yani Kur'an'daki dua ayeti bu demek. Rabben avfirli veli valideyye velil mu'minine dün Hazreti İbrahim'in duası. Yani kullarının ağzından kendisine dua ediyor. Şimdi ne demek bu arkadaşlar? Bize öğretiyor yani ne istenir Allah'tan? En önemli, istemeniz gereken en önemli şey nedir? Onun için Elmanlı Hamdi Yazır Merhum'un Fatiha tefsiri çok kıymetlidir. Acizane kanaatim yani sadece orayı bile insan okusa İslam'ın ruhunu, bütün yani nasıl bir ahlakını, İslam'ın dünya görüşünü, ahiret görüşünü, sistemini çözersiniz yani anlarsınız. Fatiha suresi için girişte işte Fatiha'ya çeşitli isimler verilmiştir diyor. Onlardan bir tanesi de ta'limi mesele. Yani bir şey istemenin öğretildiği, bir şeyin nasıl isteneceğinin öğretildiği suredir. E kullarına Cenab-ı Hak bu surede bir şeyi nasıl isteyeceklerini ve istenecek en önemli şeyin ne olduğunu öğretiyor. Fatiha'ya göre istenecek ilk şeyine bakın bütün Kur'an'daki efendim ilk dua cümlesi, اِهْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ cümlesidir. doğru yola ilet bizi ya Rabbi. Ee, ve Cenab-ı Hak hadidir, iletir arkadaşlar. Yalnız almak lazım. Kimseyi de zorla doğru yola sokmaz. Fırsat verir, gösterir, alan alır, almayan almaz. Şimdi bu ayet de ne demişti? Arkadaşlar bu mühsin, muhsinlerden olan kul. Birincisi, Ya Rabbi bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükredebilmek için, şükredenlerden olmak için bana yardım et. Yani birinci hedefi şükredenlerden olmak. Onu konuştuk. Sonra ve en a'mele salihem tardahu ve aslihli fi zürriyeti. Üçüncüsü o. Ve en a'mele salihem tardahu Ve e, senin razı olacağın amellere işlemem için bana yardım et. Yani önce şükür Bakın şükür bir bilinç durumudur arkadaşlar. Evet fiili olarak yapılır, şükür fiili olarak yapılır, kavli olarak yapılır ama her şeyden önce bir bilinç durumudur. Yani Allah'ın verdiklerinin farkında olmak, sana verdiklerinin farkında olmak şükrün başlangıç noktasıdır. Yalnız bu kadarla yetmez, onun amele dönüşmesi lazım. İşte hemen arkasından ne dedi? Efendim ve en a'amele salihem salih ameller işlememi öyle salih ameller ki tardahu senin razı oldun. Şimdi bu salih amel meselesi de benim böyle çok gençlik yıllarımdan beri zihnimin bir tarafında böyle bir soru işareti olarak durur. Şöyle soru işareti. Kur'an'ı aslından okuyup anlayan için hiç problem yok. Ama mealinden okuyanlar için arkadaşlar bu çoğunluğumuz <gülüyor> demek oluyor bizim. Halkımızın büyük bir kısmı demek oluyor. Veya işte Arap olmayanların, artık o meali yazan müfessir veya alim o salih ameli nasıl çevirmişse sen onu öyle anlıyorsun. Yani arkadaş nasıl diyelim, birçok içerisindeki birçok manayı kaybederek çok küçük bir kısmını, mesela doğru iş diye çeviriyor. Doğru işler yapmam için bana yardım et. Şimdi salih amel doğru iş mi? Doğru iş çok seküler bir kavram arkadaşlar. Yani bir Hristiyan da doğru iş yapabilir ki çoğu yapıyor yani işini çok doğru yapıyorlar. Yani gitgide git böyle işte dürüstlük falan ona indir geliyor. Peki salih amel ne arkadaşlar? İşte burada o arkadan gelen salih salihan tanlamasından sonra gelen tardahu sıfatı tek bir, kelime aslında iki kelimedir o zamirle beraber ama o tek kelime bize bu salih amelin tanımını veriyor arkadaşlar ben kendim şöyle çözmüştüm salih amel bir işin doğru ve güzel olduğunu Allah'ın bildirdiği ameldir Allah'ın doğru dediğidir yani şimdi mesela ne bileyim bazılarına göre cihat çok kötü bir amel hatta öyle ki bazı bazılarına göre de terör terör diye nitelendiriyor yani anlatabilir mi? O kadar kafa karışıyor yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın övdüğü amellerle yani Tevbe suresini okuyun Enfal suresini bir okuyun bir bakın yani orada Cenab-ı Hak ne söylüyor bunlarla ilgili nedir? Mesela salih amel, sadaka ne kadar sadaka? Sadaka güzel bir iştir, doğru bir iştir ne kadar yani? ne kadarı salih ameldir? Hani nasıl, o sadaka ne zaman salih amel olur? Anlatabildim mi? Yani salih amel Allah'ın razı olduğu ameldir arkadaşlar. Peki çok sadaka verdin, işte çok hayır hasenat yaptın falan. Yani görünürde baktığın zaman çok Müslüman. Hani Müslümanca bir hayat. Yine salih amel olduğundan emin değiliz. Çünkü Riya var mı, yok mu, ihlasla mı yapıldı, yapılmadı mı bilmiyoruz ki. Yani o amelin salih amel olduğunu... Sadece kişinin kendisiyle Rabbi bilir arkadaşlar. Biz biz dışarıdan gördüğümüz kadarına gene de salih olduğuna şahitlik ederiz. Yani bir insanı camide görüyorsak devamlı deriz ki evet Müslüman bir insandı. İyi biliriz. O iyi biliriz basit bir şey değil. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani iyilik yolunda görmen lazım o insanı. Çünkü şahitlik ediyorsun. İnşallah burası da anlaşılmıştır. Sonra üçüncü olarak ve aslihli fi zürriyeti zürriyetimde de benim için ıslah nasip et. Demek ki ne diledi? Kendisi için bir şükür, iki salih amel, sonra da zürriyetindeki, zürriyetinde de bu salahın, bu güzel yaşantının, bu salih amelin zürriyetinde de devam etmesini diledi. Efendim... Salahı onlara da sirayet ettir, içlerinde sabit kıl. Buradan şimdi anlıyoruz arkadaşlar, zürriyetimizin, hatta bu zürriyet sadece çocuklarımız değildir. Bütün soyumuzdan, sopumuzdan gelenler, bizden sonrakilerdir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben Atam İbrahim'in duasıyım. Hazreti İbrahim, Ya Rabbi benim soyumdan insanlığa önderlik edecek, İnsanlar nasip et demişti, Bakara suresine geçti o dua. İşte o dua kaç yüz, kaç yüz yıl sonra, binlerce yıl sonra e, Peygamber Efendimiz'in şahsında kabul oldu. Yani zürriyetine dua edersin. E, şeye de çok aldanmayın arkadaşlar, zürriyetinizden o açıdan da ümit kesmeyin. Yani senin çocuğuna bakarsın bir şey yok yani ilişatında ama onun çocuğu onun çocuğu onun çocuğundan o duanın nereden çıkacağını bilemezsin. Öyle biri çıkar ki efendim sana da yeter şefaati e, ııı da yeter. Bu bakımdan zürriyetimizden soyumuzdan sopumuzdan ümit kesmeden hiç onlardan vazgeçmeden ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmeden onlara hayır dua etmeye devam edeceğiz arkadaşlar ama ilişkiler ayrı yani yanlış bir yolu seçer işte e, kötülükler yapar. Hani biliyorsunuz onunla da ilgili ayetler var. Ananız, babanız, çocuğunuz, kardeşiniz bile olsa birisi kötülük yaptığı zaman onu korumayın diyor Allah Yani adam öldürüyor, çocuğu, çocuğunu kurtarmaya çalışıyor mesela. Yani bunu bunu yapamazsın dinimize göre. E, sonra inni bitiyor duaları arkadaşlar. Inni tubutu ileyke ve inni minel muslimin. Çünkü ben tevbe ile sana yüz tuttum. Bakın işte vesileyi anlattık ya dün. Yani ya Rabbi ben senden başka kimden isteyeceğim ki diyor. Sana yöneldim. Benim hayatımın hedefi sensin. Benim e, daima dönüp elimi açacağım sensin. Fatiha'da da İyyâkena'budu ve İyyâkenesta'in ifadesiyle aynı şeyi söylüyoruz biz. Yani Yarabbi yalnızca sana kulluk ederim yalnızca ederiz yalnızca senden yardım dileriz. Arkasından ihtine sıradı. Yani biz kime gidelim ki? Bu talebimizi kime söyleyelim? Biz sana kulluk ediyoruz. Herkes hangi kapıda çalışırsa ücretini o kapıdan ister. Öyle değil mi arkadaşlar? Kimin, kimin şirketinde çalışıyorsan ücreti oradan istersin. İkramiyeyi oradan istersin. Zamı oradan istersin. E biz de senin kapındayız ya Rabbi. Başkasına gitmedik, başkasına kulluk etmedik hiçbir zaman. Dolayısıyla efendim senden isteyeceğiz. Fiiller, senin razı olmayacağın fiillerden tup tup kelimesi tabe yani tevbe kelimesi arkadaşlar dönüş demektir. Bunu da lütfen unutmayalım. Anlattım onu. İşte en kısa yoldan yanlış yola girmişsin. En kısa yoldan döneceksin. Yani tevbe dilde kalan bir şey değildir. Tevbe bir dakika ya yanlış yola girdik. Aman boş ver deyip devam etmek tevbe değildir. Tevbe yanlış yola girdiğini anladıktan sonra dönmektir. Ee, senin razı olmayacağım fiillerden veya senin zikrinden alıkoyacak şeylerden tevbe edip sana yöneldim ben. Ve inni mine'l muslimin, ve çünkü ben Müslümanlardanım. Kendilerini ihlas ile senin birliğine teslim edenlerdenim. Bu iki cümle arkadaşlar duanın sıhhatinin bak ne kadar önemli. Dikkat dikkat. Burada dikkat edin arkadaşlar. ...duanın sıhhatinin tevbe ve İslam'a mütevakkıf olduğuna işaret. Yani senin duanın geçerliliği önce günahlardan dönmüş olmana... ...sonra da Müslüman olmana bağlı. Yani iman etmene. Allah'a inanmıyorsun, peygamberine inanmıyorsun... ...gönderdiği kitaba, indirdiği kitaba, peygambere iman etmiyorsun... ...onun içindekilerle mücadele ediyorsun, beğenmiyorsun... Bunu değiştir başka bir kitap getir bize dediler diyor. Peygamberimiz döneminde bile böyle denmiş peygamberimize. Şimdi de öyle yani burası da olmaz bu kadar da olmaz diyor mesela bir ayet-i kerime için. Beğenmiyorsun, iman etmiyorsun, e yanlışların var yanlış yola iyi. haksızlık yapıyorsun, diyorsun, kul hakkı yiyorsun, beddua alıyorsun onlardan da dönmüyorsun. Yani o dua nasıl kabul olsun? Duanın sıhhati, duanın geçerliliği, onun için bütün dualar arkadaşlar tevbeyle başlamalıdır. Bütün dualar tevbeyle başlamalıdır. Eskilerimiz şimdi böyle namazda arkadaşlar adeta nasıl diyeyim dalı, buda, yaprağı, tomurcuğu, çiçeği hepsi budandı bir kuru gövde kaldı yani. Bir fars, dört vekat fars, e, seccadeyi seriyor, dört rekat farzı kılıyor bitiyor kalkıyor namaz bitti bütün o çiçeği yaprağı tomurcuğu gölgesi hiçbir şey yok yani eskiden namaza durarken büyükler ben hatırlıyorum seccadeyi sererken estağfurullah estağfurullah, estağfurullah estağfurullah yani bir birkaç kere bir estağfurullah derlerdi namazın erkanından değil ama huzura giriyorsun ya yani bir arınmak için bir tertemiz abdest aldın bedenini arındırdın Aynı zamanda manevi bir arınmadır abdest. Tevbe ederek de günahların yükünden ve kirinden arınmak. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma hazretleri demiştir ki allah Teala Ebu Bekir radıyallahu anh'ın duasını kabul buyurdu da müminlerden dokuz kişiyi azat eyledi. Ki Bilal-i Habeşi ve Amir bin Fuheyre bunlardandır. Ve her ne hayır murad ettiyse Allah ona yardım etti. Hazreti Ebu Bekir'e. Zürriyeti hakkında da duasını kabul et buyurdu. Evlatlarının hepsi iman ettiler. Ona hem anasının babasının hem de evlatlarının cemisinin İslam'ı Müyesser oldu. Yani hepsinin Müslüman olduğunu görmek nasip oldu Hazreti Ebu Bekir'e. Babası Ebu Kuhafe Osman bin Amr ve anası Ümmül Hayr bin Tisahr bin Ömer, oğlu Abdurrahman İbni Ebi Bekir ve onun oğlu Ebu Atik hepsi peygambere yetiştiler ve Hazreti Ebu Bekir'in mazhariyeti derecesi sahabeden hiçbirisine müyesser olmadı. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Ma ma fi, ashab-ı kiramın hepsi böyle ihsan ve istikamet hissiyle meşbu idiler. Yani as ashab-ı kiramın özellikle de tabi burada ashab tanımı da çok önemli. O konuda ihtilaflar ihtilaflar var, hadis usulü okuyanlar bilirler. Mesela Peygamber Efendimiz'i uzaktan veda halcında mesela uzaktan görmüş, onunla aynı ortamda bulunmuş buna da sahabe diyecek miyiz? yoksa onun yakın sohbetinde devamlı bulunmuş onun terbiye ettiği eğittiği insanlara mı sahabe diyeceğiz bu konuda ihtilaflar olmakla beraber arkadaşlar hani biz şimdi şu anda kuracağım bu cümleyi onun yakınındakiler için düşünelim ma, -ma diyor asab ı kiramın hepsi böyle ihsan ve istikamet hissiyle meşbu idiler dot dolu yani hem e, güzel Allah'ın güzel emirlerini, Resulü'nün güzel sünnetlerini yerine getirme ve bunları güzel bir şekilde yerine getirme. Hem de bu istikameti hiç bozmama konusunda çok kararlılar. O kadar ki çeşitli rivayetler var bununla ilgili, bunun örnek olabilecek rivayetler. Mesela e, yanlış değilse Hz. Ebubekir Bilal-i Habeşin'e bir e, tartışma sırasında kara kadının oğlu diyor. Yani onun siyahi olduğunu e, bir hakaret cümlesi olarak kullanıyor. E, bu başka da olabilir. Yani Hazreti Ebubekir'e çok yakışmıyor bu şey, bu durum. Ama gene de eğer o ise efendim Ebuzer el Gufari mi? Belki olur. Bak ona oluyor. <gülüyor> Allah affetsin. <bir gülüyor> Ebuzer el Gufari yapar yani. <gülüyor> e, doğrudur. E, Ebuzer diyelim. Efendim böyle söylüyor. Bilallerle Habeşi'yi de Allah razı olsun iyi ki bak böyle düzeltenlerimiz var. Ama Hazreti Ebubekir bile olsa bu rivayet yani kimsenin hatasız olmayacağını gösterdiği için de manidedir arkadaşlar. Bu açıdan da bir hisse var. Neyse eee Bilallerle Habeşi efendimize şikayet ediyor. Bana böyle dedi diye. Peygamberimiz Ebu Zer'i çağırıyor. Diyor ki ya Ebu Zer sen de diyor cahiliye kalıntısı mı var? Birinin ırkından dolayı aşağılamak. Bakın şimdi biz yap, yani sizi tenzih ederim ama ben arkadaşlar bana deselerdi ki şuradan bir 5-10 sene önce Türk milleti de ırkçıdır. İnanmazdım ya derdim ki biz Osmanlı bakiyesiyiz. 72 millet bizim bayrağımızın altında kardeşçe yaşamış biz bu ile büyüdük. Yani böyle aşağılama bir de Müslümanız bir de Müslümanız hem imparatorluk. Bakiyesiyiz hem Müslümanız yani yok ya biz yapmayız yani biz Ermenilerle şey Kürtlerle çeşit çeşit milletlerle böyle iç içe yaşamışız Asırlar. Heh, asırlarca derdim arkadaşlar meğer o miras da bir yere kadar yetiyormuş. Hani baba, babadan dededen kalan bir da bir yere kadar devamlı tüketirsen hiçbir şey eklemezsen o da bir yere kadar gider ya. Ben şu anda şaşkınlıkla izliyorum arkadaşlar. Arap olduğu için birini aşağılamayı ama aynı zamanda peygambere de göğsüne eline koyup elini göğsüne koyup salavat getirmeyi. E, hayretle izliyorum, dehşetle izliyorum. Bu çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Çünkü bu coğrafya biz İzlanda falan değiliz ki. Bu coğrafyada şimdi şurada bir test yapılsın arkadaşlar, genetik test. Biliyorsunuz değil mi? Öyle bir video var, izleyin. Adam diyor ki ben çingenelerden nefret ederim diyor, test yapılıyor, çingene çıkıyor, soyu. Yani yer, yeryüzünde, hele bu coğrafyada arkadaşlar, bütün milletlerin yolu burası, geçtiği yer. Yani burada saf ırk mı var? Acaba hangimiz gerçekten Türk olacağız yani tırnak içinde, burada yaşayan Türk'tür, Türk milletidir onu demiyorum ama ırk olarak yani saf Türk kaç tane var acaba içimizde onun için ırkıtan dolayı aşağılamak cahiliyedir cahiliye adetidir peygamberimiz diyor ki sende cahiliye kalıntısı mı var ne yapıyor Ebu Zer arkadaşlar? O sabah, ertesi sabah Hz. Bilal-i peygamber efendimizin müezzini herkesten önce kalkarmış onun abdest suyunu hazırlamış peygamberimizin her şeyini sonra ezan okurmuş dolayısıyla karanlıkta kalkıyor yani sabah namazına e, bugünkü gibi değil düğmeyi yaktın ışık yandı böyle bir şey yok evinin kapısından çıkarken ayağa bir şeye takılıyor eşikte bakıyor ki orada biri yatıyor bu kim Plan diyor Ebu Zer yatıyor arkadaşlar. Diyor ki ben seni ırkından dolayı aşağıladım yüzüme basmadan diyor basıp geçeceksin ancak ben o zaman kalkarım diyor. İşte tevbe budur arkadaşlar anlatabilir mi? Hatanı düzeltmek budur. Tevbe budur. Bu tabii çok hem çok güzel bir örnek hem günümüz için çok anlamlı bir örnek. Onlar hata yapmaz değillerdi Arkadaşlar istikamet üzere olmak demek hiç şaşırmamak demek değil elbette yoldan çıktığınız zamanlar olur hemen tekrar o yola girmek demek bir şey söylememe izin verin ee, bu da lafın gelişi yani izin vermiyor değilsiniz ee, bazen yoldan çıktığımızda kaybolmak istemiyorsak yani yoldan çıktık işte bir, bir yer gördük hoşumuza gitti ya şurada bir çay içelim oturup dedik, dedik mola verdik. Allah biraz sonra gittik ormanı da beğendik biraz daha gittik Aa bir de varmış falan kaybolduk. Böyle olmak istemiyorsak arkadaşlar yanımızda yolu bilen birinin olması lazım. Buna ben salih ve sadık dost diyorum. Salih olacak bir salih dost yani hayatı düzgün olacak. İki sadık olacak yani doğru sözlü olacak sana diyecek ki ne yapıyorsun arkadaşım ya sen böyle değildin diyecek sen değişiyorsun. Sen yoldan çıktın diyecek. Bu ve, güzel cümlelerle tabii. Şimdi sahabe-i kiramın hepsi böylelerdi. Buna işareten buyuruluyor ki: "Ula ikellediğine ne takabbelu anhum amilu ve netecavuz fi ashabil cenne. İşte bu güzel emsaf ile bu ihsan Vasıflarıyla mutasıf olan muhsin ve şakir insanlar yani şükreden insanlar onlar var ya biz onların bütün bu güzel amellerini kendilerinden kabul ettik bütün seyyiatlarından da vazgeçtik sildik üstüne illa küçük hataları olacak onların da üstünü sildik. Fi ashabil cennet o bu cennet içinde yani iman ve istikametleri hasebiyle haklarında ulaike ashabul cenneti halidine fiha işte bunlar cennet ashabıdır orada sürekli kalacaklardır ait kelimesi geçen böyle buyurulan ve kendilerine kıyamet günü havf ve hüzün olmayan yani ne korku ...ne de üzüntü. Hiçbir şeyin korkusunu yaşamayacaklar. Hiçbir şeyden dolayı da üzülmeyecekler. Kıyamet gününde. Cennet ehlinin özelliği bu arkadaşlar. İşte bu cennet ehli cennet içinde... ...bu muhsinler öyle mümtaz kimselerdir ki... ...kendilerinden amellerinin en güzelini kabulleniriz... ...ve günahlarından da geçeriz. Burada... Ahseme mimma amilu tabiri hakkında müfessirinin iki kavli, iki görüşü vardır. Birisi Ahsen, Hasen manasındadır demiş. Yani güzel. Birisi de Ahsen'den Murat, mübahın ma olan taattır ki mendup ve vacibe şamildir. Zira mübah çirkin değil Hasendir. Lakin ona sevap ve ikab tereddüp etmez demişler. Yani şey, Efa'li mükellef'in var ya arkadaşlar, Efa'li mükellefini 7-8 yaşındaki herkesin bilmesi gerekirken 17, 27, 37, 37, 47, 57 geliyoruz hala bilmiyoruz arkadaşlar. Efa'li mükellef'in yani Allah'a karşı sorumlu olan kulların davranışlarının karşılığı olan hükümler demek. Bu şu demek arkadaşlar, bizim bir insan olarak, bir kul olarak her davranışımızın Allah katında bir karşılığı var. Ve onun bir hükmü var, bir adı var. Mesela oruç tutuyoruz. Nedir hükmü? Farz. Cenaze namazı kılıyoruz. Nedir hükmü? Farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye. farz, kifaye. farz ayın var, farz-ı kifaye var. Farzın bir alt şeyi, ayrımı. Vitir namazı kılıyoruz. Nedir karşılığı? Vacip. Efendim, Sünnetler saymakla bitmez. İşte sağ elimizde yiyoruz, namazların sünnetleri var, diğer sünnet ibadetler var. Ee, yeme, içme, selamlaşma vesaire bunların hepsi sünnet. Sonra onun altına iniyoruz, mübah var arkadaşlar. Mübah yani günah da değil, sevap da değil, serbest olan alan. Bu alanda çok oyalanırsanız müminler olarak... Mübah alanında çok oyalanırsanız yukarıdakilere vaktiniz kalmaz, sünnetlere, vaciplere, farzlara vaktiniz kalmaz. Bunu ben bir hatırlatmış olayım arkadaşlar. Tabii o arada bir de müstehap vardı ee, şeyden sünnetten sonra daha yani e, peygamberimizin sürekli yapmayıp bazen yapıp bazen yaptığı şeyler. Ondan sonra mübahın altında artık başlıyor arkadaşlar, ee, haram var. İşte haramları biliyorsunuz, yalan söylemek haramdır, Efendim, ticarette hile yapmak haramdır, kandırmak haramdır, içki, kumar bunlar, zina bunlar haramdır ve başka haramlar da var. Ama haramlar arkadaşlar sayılıdır, sayılıdır. Helaller o mübah alan sayısızdır, çok geniştir yani Bizim dinimizde özellikle. Sonra haram kadar şiddetli olmayıp ama yine de dinen hoş görülmeyen işler var, mekruh var. Mesela diyelim ki kaba saba konuştunuz. Tamam küfür etmediniz, kimseye saldırmadınız ama kaba saba konuştunuz, mekruh işlediniz arkadaşlar. İtici, kırıcı konuştunuz, mekruh işlediniz. Ve... Müfsit var bir de. O da başlanmış bir ibadeti bozan. Yani bir insanın hayatı boyunca yaptığı bütün davranışlar bu sekiz gruptan birine girer. Bunlardan birine girer. İşte diyor ki bu buradaki ahsen, bildiğimiz hasen güzel işler anlamında mı? Bazı müfessirler demişler ki mübahın dışındaki, mübahın bir üstündeki davranışlar demişler. Çünkü mübah... E, e, bir daha okuyorum, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Birisi Ahsen-Hasen manasındadır demiş. Birisi de Ahsen'den Murat, mübahın ma olan, onun üzerindeki olan taatlerdir. Mendup ve vacip, işte müstahapla mendup aynı. Sünnet, ondan sonra vacip, farz gibi iyi amellere şamildir. Zira mübah çirkin değil, Hasendir. Lakin ona sevap ve ikap tereddüt etmez demişler. Fakat zahir olan şudur ki diyor, bunların atlarından geçilmiş olduğu gibi, şimdi bu ayete tekrar dönelim. Cenab-ı Hak bu ihsan sahipleri için ne dedi? Biz onların günahlarından vazgeçtik, günahlarını sildik dedi ve iyiliklerini de, o hasenatlarını da kabul ettik dedi. Bunların seyyatlarından geçilmiş olduğu gibi alelade hasenatları da onlara kefaret gibi olarak cennetteki mertebeleri en güzel amellerine göre olmasıdır. Yani buradaki hasenat en güzel amelleri. Bu şu demek arkadaşlar anladığımı kısaca özetleyeyim. Şimdi bir çok güzel işleriniz var. Hakikaten iftihar tablomuz yani. Çok güzel ameller. Bir eh işte içine bir şeyler karışmış, yarım yamalak kalmış falan. Yine güzel ama fena değil ama işte defolu öyle diyelim. Bir de günahlar var. İşte diyor Cenab-ı Hak diyor bazı müfessirler, onun o mübahığa yakın, mübahın üstü olan amellerini günahlarına karşılık sayacak, o en iyi amellerle de cennetteki derecelerini belirleyecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun için hiç olmazsa yani hep böyle evet her şeyimiz biraz vasat biraz sıradan olabilir ama bir, birkaç tane işi de çok iyi yapalım arkadaşlar. Birkaç tane çok iyi yaptığımız iş olsun. Burada da Cenab-ı Hakk'ın merhameti, rahmeti o kadar geniş ki herkesin mizacına göre, imkanlarına göre, fırsatlarına göre biri sadakayı çok iyi yapar, biri nafile ibadetleri çok iyi yapar, biri ilim hizmetini çok iyi yapar, ne bileyim biri... Ee amme hizmetlerini çok iyi yapar. Herkesin iyi yaptığı bir şey vardır. Oralar bizim arkadaşlar cennetteki derecemizi belirleyeceği için oraları çok süsleyelim yani. Oralara çok özen gösterelim inşallah. Burada Mücahid'den taberi Hazreti Ebubekir'in Ömer'e olan vasiyetini nakleder. Şöyle ki Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer radıyallahu anhümayı çağırdı da ona dedi ki ben sana bir vasiyet edeceğim onu iyi hıfz Allah'ın gecede bir hakkı vardır onu gündüzün kabul etmez. Dinliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> gecede bir hakkı vardır onu gündüzün yaparsan olmaz. Yani teheccüd namazı gece kılınır. Gündüz olmaz mesela. Ve gündüzün bir hakkı vardır onu da gece kabul etmez. Bizim hiçbirimiz için Farzı eda etmedikçe nafile yoktur. Yani öğle namazını kılmadın, gece yüz rekat kıl istersen. Öğle namazı gitti yani, kazaya kaldı. Kıyamet günü mizanları ağır gelenlerin, mizanlarının ağır gelmesi hep dünyada hakka ittibaları ve onun onlara ağır gelmesi sebebiyledir. Buradaki ağırlık yani öncelik. Hakka ittiba etmişler, hep hakkı öncelemişler. Kim böyle Allah'ın emrini, Allah'ın yolunu öncelerse ona ağırlık verirse kıyamet günde de onların mizanları ağır gelecek. Haktan başka bir şey konmayan bir mizanın ağır gelmesi ise hakkıdır. Kıyamet günü mizanları hafif gelenler yani bunların sevapları az. Hafif gelenlerin mizanlarının hafif gelmesi de dünyada batıla tabi olmalarından ve batıla uymanın onlara hafif gelmesinden, yani zor gelmiyor batıla uyman, batıldan başka bir şey konmayan bir mizanın hafif gelmesi de hakkıdır. Görmez misin Allah Teala ehli cenneti en güzel amelleriyle zikretmiştir. Onun için bir kail der ki, yani Şimdi cennetlikleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'de çok güzel amellerle Cenab-ı Hak mesela şehitlerin durumunu anlattı değil mi Nisa suresine geçtik. Efendim e, şimdi onu okuyunca insan diyor ki benim amelim bunların ameline nerede erişecek? Onun sebebi çünkü Allah Teala onların kötü amellerinden geçmiştir de onları ızhar etmez. Yani Allah o cennete koyduklarının Kötü amellerini saymadığı için sen onları kötü ameli yok zannediyorsun. Zannetme ki cennetliklerin günahı yoktu. Cenab-ı Hak onların o güzel amellerinin hürmetine o seyyiatlarını çizdi üstünü affetti. Görmez misin Allah Teala ehl narı yani cehennem ehlini en kötü amelleriyle anmıştır. Yani onların içinde iyilik yapanlar yok mu? Anmıştır da bir kain der ki yani böyle bakarlar cehennemlikler anlatıyor ben diyorum mesela bunu. Şimdi bakıyorum cehennem anlatılıyor ay dehşet verici bir ayet. Sonra bir bakıyorum ki işte onlar çünkü Allah'a inkar ettiler, peygamberi işte alay ettiler falan. Ha iyi diyorum ya bu beni anlatmıyor yani. Beni anlatmıyor. Ben Allah'a iman ediyorum. Peygamberlerle asla yani Hep, her birine muhabbet besliyorum. Demek ki bu ben değilim. İşte aynen beni anlatıyor burada. Bir kail der ki ben onlardan iyiyim. Çünkü kötülükleri anlatıldı sadece, iyilikleri anlatılmadı. Onun sebebi çünkü Allah Teala onların en güzel amellerini kendilerine geri çevirmiştir. Çünkü Allah'ın hakkını yerine getirmedikleri için arkadaşlar diğer hiçbir şey onlardan kabul edilmeyecektir. Görmez misin Allah Teala şiddet ayetini rıza ayetinin yanında ve rıza ayetini şiddet ayetinin yanında indirmiştir. Yani hep böyle zıtları bir arada anlatır Cenab-ı Hak, mümin ve kafiri bir arada anlatır, cennetle cehennemi bir arada anlatır, afla azabı bir arada anlatır kıyaslayalım diye. Böyle yapmıştır ki mümin hem ümitli hem saygılı olsun da kendi eliyle tehlikeye atılmasın ve Allah'a karşı hak olmayan bir kuruntuya kapılmasın. Arkadaşlar böylece 16. ayet-i Nihayet üç gün sonra gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hepimizi iyiliklere muvaffak etsin. Şerlerden muhafaza etsin. Ve burada övdüğü amellere bizleri de e, müyesser kılsın inşallah.